10 Küçük Zenci Yazan Agatha Christie Çeviren Tomris Uyar 1. Bölüm Emekliye yeni ayrılan Yargıç Wargrave, 1. Sınıf kompartımanının bir köşesinde pirosunu içerek The Times'taki siyasi haberleri ilgiyle gözden geçiriyordu. Gazeteyi bırakarak pencereden dışarıya bir göz attı. Somerset'ten geçiyorlardı şimdi. Saatine baktı, 2 saatlik yol vardı daha. Gazetelerde Zenci Adası üstüne çıkan yazıları geçirdi aklından. Denizciliğe, yatlara deli gibi düşkün bir Amerikalı milyoner adayı satın almış, sonra da Devon kıyısının karşısındaki bu küçücük toprak parçasına çağdaş bir ev dikmişti. Amerikalı'nın yeni karısı üçüncüsü kötü bir denizciydi. Bu yüzden evde, adada satılığa çıkarılmıştı. Boy boy ilanlar verilmişti gazetelere. Derken ortalığa, Adayı Mr. Owen adında birinin adına dair bir haber yayılmıştı. Bu da dedikodu yazarlarını harekete geçirmişti tabii. Zenci Adası'nı satın alan aslında Miss Gabrielle Turul diye bir Hollywood yıldızıydı. Halkın sevgisinden, reklamlardan kaçıp birkaç ay dinlenmek istiyordu orada. Çalışkan arı böyle düşünmüyor, adanın kral ailesi için bir sayfi olarak kullanılacağını incelikle belirtiyordu. Shen Hava ise kulağına bambaşka bir adın fısıldandığını ileri sürüyordu. Adayı satın alan, sonunda Cupido'nun oklarına kendini teslim eden genç Lord L'den başkası değildi. Balayı orada geçirilecekti. Vonas'a gelince, bu yazar bazı gizli manevraları gözetlemek için adanın deniz kuvvetleri tarafından satın alındığını bal gibi biliyordu işte. Kısacası, Zence Adası günün konusuydu. Cebinden bir mektup çıkardı Yargış Wargrave. El yazısını kolay kolay okumanın olanağı yoktu ama bazı sözcükler açık seçikti. Sevgili Lawrence, epeydir senden haber alamıyorum. Zenci Adası'na ne yapıp edip gelmedisin? Öyle güzel bir yer ki konuşacak çok şey var. Eski günler, doğayla kucak kucağı. Güneş banyosu, Paddington'dan 12.40'ta Oakbridge'de buluşuruz. Altında da bir imza. Sevgiler Constance, Carmington. Yargıç Wargrave, Lady Constance Calmington'ı en son ne zaman görmüş olduğunu anımsamaya çalışıyordu. Yedi, yok yok, sekiz yıl oluyordu. İtalya'ya gitmek üzereydi o zamanlar. Güneşlenecek, doğayla ve gondolcularla kucak kucağa olacaktı. Sonra Suriye'ye, daha çok güneşlenmeye, doğayla ve bedevilerle kucak kucağa olmaya gitmişti. İzlenimlerine göre Constance Calmington tam zenci adasını alıp kendini gizemli bir havaya bürüyecek bir kadındı. Bunları düşünürken kendinden geçti yargıç Wargrave. kaldı. 2. Üçüncü sınıf bir kompartımanda beş kişiyle birlikte yolculuk eden Vera Clayton, başını arkaya dayayıp gözlerini kapadı. Bugün tren nasıl da terletiyordu insanı. Denize varmak doğrusu iyi olacaktı. Bu işi bulmak da şanslı doğrusu. Böyle işler ara sıra bulunurdu ama bakılacak bir sürü de çocuk olurdu ortalıkta. Sekreterlik gibisi yoktu. İş bulma kurumundan bile ona umut vermemişlerdi. Sonra çıka gelmişti. Adınızı kurumdan aldım. Sizi yakından tanıdıklarında öğrendim. İstediğiniz ücreti vereceğim. 8 Ağustos'ta işe başlarsanız sevinirim. Tren Paddington'dan 12.40'da kalkar. Oakbridge istasyonunda sizi karşılayacaklar. Giderleriniz için gerekli parayı gönderiyorum. Una Nancy Owen Kağıdın üstünde de adres vardı. Zenci Adası Haven Devon Zenci Adası Gazetelerde son günlerde başka haber çıkmıyordu. İpuçları, söylentiler çoğu yalandı herhalde ama gerçek olan bir şey vardı. Ev bir milyoner tarafından yaptırılmıştı ve son derece konforluydu. Okulda yorucu bir dönem geçirmiş olan Vera Clayton, 3. sınıf bir okulda cinvastik öğretmenliği yapmam pek bir şey sayılmaz diye düşündü. Şöyle iyi bir okulda iş bulabilsem sonra bir serinlik kapladı yüreğini. Yine de şanslı saydırım diye düşündü. İnsanlar polis soruşturmalarında adı karışanlardan pek hoşlanmazlar. Aklandım ama bir kere adım karışmıştı ya. Üstelik polis göstermiş olduğu soğukkanlılık ve cesaret için kutlamıştı onu. Soruşturmanın daha iyisi olmazdı doğrusu. Mrs. Hamilton da güler yüze davranmıştı. Ama Hugo... Hugo'yu düşünmeyecekti. Kompartımandaki sıcaklıkla ansızın titredi Vera Clayton. Denize gittiğini üzüldü. Gözlerinin önüne geldi. Açık seçik... Sail'in batıp çıkan başı kayaya doğru yüzüşü. Batıp çıkan, batıp çıkan. Sonra kendisi. Sail'e doğru yetişemeyeceğini bile bile kulaç atışı. Deniz, derin, ılık maviliği, kumlarda uzanarak geçirilen sabahlar, Hugo. Onu sevdiğini söyleyen Hugo. Hugo'yu düşünmek yok. Gözlerini açarak karşısında oturan adama baktı. Kaşlarını çattı. Yanık tenli, uzun boylu, açık renk, birbirine yakın gözleri olan bir adamdı. Kibirli, hatta zalim sayılabilecek bir de ağzı vardı. Düşündü. Herhalde ilgi çekici yerlerine gitmiştir dünyanın. İlgi çekici şeyler görmüştür. 3. Philip Lombard karşısında oturan kızı bir bakışta özetledi. Güzelce bir kız. Biraz öğretmenimsi ama... Şöyle iri kıyım bir herif olsa ona savaşta da aşta da sahip olabilirdi. Kendisi rahatça üstüne alırdı bu ödevi. Kaşlarını çattı. Hadi kes bu iş şakaya gelmez. Kafasını işine vermeliydi artık. Ne olmuştu Allah aşkına? Şu Bodur Yahudi de amma esrarengizdi. İster kabul edin ister yetmeyin. ister kabul edin ister etmeyin Yüzbaşı Lombard. İyice düşünmüştü. Yüzgine ha? Gelişi güzel söylemişti bunu. Sanki Yüzgine kendisi için hiçbir önem taşımıyordu. ''Yüz yine ha? Yemek parası bile yokken. Yine de Yahudinin aldanmadığını biliyordu. En kötüsü de buydu ya. Yahudileri para konusunda aldatamazdın. Onlar da bunu çok iyi bilirlerdi.'' Aynı girişi güzel sesle sormuştu. ''Bana daha fazla bilgi veremez misiniz?'' Mr. Isaac Morris küçük kel kafasını sertçe sallamıştı. ''Hayır Yüzbaşı Lombard, bütün söyleyeceklerim bu kadar. Müşterim sizin güvenilir bir adam olduğunuzu biliyor.'' ''Size 100 gine vermemi söyledi. Bunun karşılığında Stickelhaven Devon'a gideceksiniz. En yakın istasyon Oakbridge'tedir. Sizi karşılayıp Stickelhaven'a götürecekler. Oradan da doğru Zence Adası'na. Orada müşterimin emrinde olacaksınız.'' ''Ne süreyle?'' demişti Lombard. ''Bir haftadan fazla sürmez.'' Yüzbaşı Lombard küçük bıyığına dokunarak ''Biliyorsunuz değil mi?'' demişti. ''Yasalara aykırı bir iş yapamam.'' Konuşurken sert bir bakışla Yahudi'yi süzmüştü. Mr. Morris ciddi bir sesle karşılığını verirken kalın dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti. Eğer yasalara aykırı bir iş istenirse çekinmekte serbestsiniz elbet. Geberesice nasıl da gülümsemişti. Sanki Lombard'ın hayatının her döneminde yasalara uymaya çalışmadığını biliyordu. Lombard da sırıttı. Bir iki kere az kalsın yakayı ele veriyordu ama her keresinde paçayı kurtarmıştı. Yapamayacağı ne vardı ki? Yok, yo, yo yapamayacağı pek şey yoktu. Şöyle bir tadını çıkaracaktı Zence Adası'nın. 4. Bir başka kompartmanda, Miss Emily Brandt her zamanki gibi dimdik oturuyordu. 65 yaşındaydı ve uzanmaktan hiç hoşlanmazdı. Babası eski terbiyeyle yetişmiş bir albay, oturma konusunda çok tetizdi. Şimdiki gençlerin kaygısızlığı utanç vericiydi doğrusu. Hem davranışlarında hem de bütün öbür şeylerde öylesine gevşettiler ki Dürüstlüğün ve yıkılmaz ilkelerin buğusuyla çevrelenmiş olan Miss Brent, üçüncü mevki kalabalık bir kompartamanda oturuyor, rahatsızlığın ve sıcağın utkusunu tadıyordu. Herkes çok nazlı olmuştu canım. Dişlerini çektirmeden önce iğne yaptırıyorlar, uyuyamazlarsa ilaç içiyorlar, rahat iskemleler, yastıklar istiyorlardı. Kızlar da gövdelerini sallayıp duruyor, yazın plajda yarı çıplak yatıyorlardı. Miss Brent dudaklarını büzdü. Bazı kimselere örnek olmak isterdi. Geçen yaz tatilini düşündü. Bu yıl daha değişik olacaktı galiba. Zenci Adası. Üst üste okuduğu mektubu bir daha aklından geçirdi. ''Sayın Miss Brent. beni anımsayacaksınız sanırım. Birkaç yıl önce Ağustos'ta Belhaven konuk evinde kalmıştık. Öyle iyi uyuşmuştuk ki. Devon kumsalının karşısına düşen adada bir konuk evi açıyorum. Yemekleri iyi, müşterileri aklı başında kimseler olan bir yere çok ihtiyaç var.'' Öyle açık saçıklık, gece yaralarına kadar gramofon çalmak falan yok. Yaz tatilinizi benim konuğum olarak Zence Adası'nda geçirmenin bir yolunu bulursanız çok sevinirim. Ağustos başı sizin için iyi mi? 8 Ağustos. Saygılarımla U-N-O. Adı neydi acaba? İmza çok güç okunuyordu. Emily Brand sabırsızlandı. Herkesin imzası da öyle okunaksız ki. Ben Hovman'daki kişileri anımsamaya çalıştı. İki yaz üst üste orada kalmıştı. Şu tatlı orta yaşlı hanım, Miss, Miss adı neydi onun? Babası kilise üyelerindenmiş. Bir de Mrs. Alton vardı. Orman, yo yo Oliver, evet o Oliver. Zenci Adası. Gazeteler Zenci Adası'ndan haberler vermişlerdi. Bir sinema yıldızı mıydı, Amerikalı bir milyoner mi? Çoğu kere çok bayağı olurdu böyle yerler. Ada öyle herkesi sarmazdı. Düşününce romantik gelirdi ama iş yaşamaya gelince güçlükleri görülür, hemen elden çıkarılmak istenirdi. Emily Brand kendi kendine düşündü. Bedava bir tatil geçireceğim ya, ne olursa olsun. Geliri azalmış, faizleri kısılmıştı. Böyle bir öneriyi nasıl geri çevirirdi? Yalnız şu Mrs. yoksa Miss miydi her neyse Oliver'i çıkarabilseydi. 5. General MacArthur kompartımanın penceresinden baktı. Tren neredeyse Exeter'a girecekti. Orda aktarma yapardı. Allah belasını versin şu trenlerin. Zence Adası da pek uzak sayılmazdı hani. Yalnız şu Owen denilen herifi çıkaramamıştı. Spoof Legard'ın dostuydu herhalde. Johnny Dyer'ın. Sizin takımdan bir iki kişi geliyor. Eski günleri analım. Eski günleri anmayı isterdi doğrusu. Çocuklar kendinden kaçıyorlar gibi gelmişti hep o dedikodu yüzünden. Ne günlerdi. 30 yıl geçmişler aradan. Armitage söylemişti herhalde. İt all it. O ne bilirdi ki? Eğitim yoktu bu konularda. İnsana bazen öyle gelirdi. Biri tuhaf tuhaf bakıyor gibi gelirdi. Şu zenci adasını görmek istiyordu. Ne dedikodu? Dediklerine göre deniz kuvvetleri ya Milli Savunma Bakanlığı ya da hava kuvvetleri satın almıştı adayı. Binayı diken Amerikalı milyoner Elmer Robson'da aslında. Binlerce dolar harcamış öyle diyorlar. Her çeşit konfor varmış. Exeter. Bir saat daha var. Bir saat daha beklemeye dayanamazdı. Varmak istiyordu. Doktor Armstrong, Morris'ini Salisbury boyunca sürdü. Yorulmuştu. Başarının güç yanları vardı. Bir zamanlar hali sokağındaki muayenehanesinde üstünde tertemiz doktor gömleği, çevresinde en yeni gereçleri, en pahalı eşyalar oturur beklerdi. Boş günler boyunca başarıya ulaşıp ulaşamama savaşının sonucunu beklerdi. Ulaşmıştı işte, talihi yaver gitmişti. Şanslıydı, ustaydı da üstelik. İşinin ehliydi. Ama başarıya ulaşmak için bu yetmezdi. Şansa da ihtiyaç vardı. Şanslıydı şanslı. Kesin tanı, hoşnut kalan bir iki kadın hasta, parası ünü olan kadınlar derken adı yayılmıştı. Armstrong'u deneyin bir kere. Oldukça genç bir adam ama öyle akıllı ki. Pam yıllardır doktor doktor dolaştı. Daha ilk keresinde parmağını basmış şekerim. Top yuvarlanmaya başlamıştı. İstediği doktor Armstrong olmuştu işte. Günleri doluydu. Boş vakti o kadar azdı ki. Bu yüzden de şu Ağustos sabahında Londra'dan ayrılıp Devon kumsalından ötedeki bir adada birkaç gün geçireceğine seviniyordu. Buna da tatil denmezdi ya. Mektupta anlatılanlar pek açık seçik değildi ama mektupla yollanan çeke diyecek yoktu. Amma para Şu Owenlar para içinde yüzüyorlar herhalde. Önemli bir şey değildi. Koca karısının sağlığından kaygılıydı. Onu korkutmadan bir rapor almak istiyordu doktordan. Karısı muayene olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Sinirleri, sinir. Doktorun kaşları kalktı. Şu kadınların da sinirleri hep bozuk olurdu. Ama ne de olsa iyi bir işti. Kadın hastalarının yarısı hasta filan değildi aslında. Canları sıkılıyordu. Ama bunu söylese hiç de hoşlarına gitmezdi. Bir şeyler bulmak da kolaydı zaten. Biraz, biraz uzun bir sözcük olmuşsunuz. Üzülecek bir şey yok canım ama iyileştirmek gerek. Basit bir tedavi. Aslında ilaç da bir çeşit inançla iyileşme demek değil miydi? Sonra tutumu güzeldi. Umut ve inanç yaratıyordu hastada. İyi ki şu 10 e, yo 15 yıl önceki meseleden sonra kendini toparlayabilmişti. Neredeyse güme gidiyordu. Yıkılmıştı. Şaşkınlık onu kendine getirmişti. İçkiyi kesmişti. Yine de amma yakın geçmişti ha. Kulakları yırtan bir korna sesiyle kocaman bir supersport Delmen geçti yanından. Saatte 80 mil hızla gidiyordu. Doktor Armstrong neredeyse hendeğe yuvarlanıyordu. Memleketin altını üstüne getiren genç budalalardan biri. Nefret ederdi onlardan. Bunu da ucuz atlatmıştı. Serseri. Mire, yıldırım hızıyla giren Tony Merston kendi kendine düşündü. Bu yollarda emekleyen otomobillerin sayısı da çok arttı. Hep yolu tıkıyorlar. Üstelik yolun tam ortasından gidiyorlar. İngiltere'de otomobil kullanmanın ne zeki var zaten. Oysa Fransa'da istediğin gibi... Şurada durup bir kadeh atsa mı gitse mi? Bol bol vakit var. Yüz milcik bir şey kaldı şunun şurasında. Cinli bira içmeli. Amma sıcak var ha. Hava böyle giderse adaya doyum olmaz. Kimdi bu ovenlar acaba? Zengin züppe bir takım adamlar herhalde. Badger böylelerini bulup çıkartmakta ustaydı. Zorunluydu buna zavallı. Kendisinin parası yoktu ki. Bari içkileri iyi olsaydı. Böyle adamların nasıl para yaptıkları anlaşılmadı bir türlü. Yazık ki Zenci Adası'nı Gabriel Turl'ün aldığı söylentisi doğru değildi. Sinema artistlerinin içinde olmak isterdi doğrusu. Ama herhalde bir iki kız bulunurdu orada. Otelden çıkarken gerindi, esnedi, mavi göğe baktı, dermenine bindi sonra. Genç kadınlar tatlı tatlı süzdüler onu. Uzun, biçimli gövdesini, dalgalı saçlarını, yanık yüzünü, bir de o çok koyu mavi gözlerini. Debriyaja bastı, dar sokaktan yıldırım hızıyla geçti. İhtiyar adamlarla hademeler kaldırma atıldılar. Hademeler özenle baktılar arabaya. Anthony Merston zafer yolunda ilerledi. 8. Mr. Bloor, Plymouth'tan gelen bir trendeydi. Kompartımanda ondan başka bir gözü şişmiş ihtiyar bir denizci vardı. Şimdi o da uykuya dalmıştı. Mr. Bloor küçük defterine dikkatli bir şeyler yazıyordu. İşte bunlar dedi kendi kendine. Emily Brandt, Vera Clare Armstrong... Anthony Merston, emekli yargıç Wargrave, Philip Lombard, General MacArthur, uşakla karısı Mr. ve Mrs. Rogers. Defteri kapayıp cebine koydu. Köşede uyuklayan adama baktı. Kafayı çekmiş teşhisini koydu Mr. Blore. Bir daha durumu iyice gözden geçirdi. ''Kolay iş'' dedi. ''Çuvallayacağımı sanmam. Üstüm başım düzgündür inşallah.'' Kalktı, aynada titizce inceledi kendini. Aynada yansıyan yüzün askerce bir görünüşü vardı. Bir de bıyığı. Yüzünden hiçbir duygusu okunamazdı. Gözleri griydi. Birbirine oldukça yakındı. Belki de bir binbaşıdır dedi Blor. Yok canım askerdir mutlaka. O beni tanıyor ya. Güney Afrika dedi Mr. Blor. İşte benim konum Güney Afrika olacak. Bu adamların hiçbirinin Güney Afrika ile yok. Ben de yolcu rehberini daha yeni okuduğuma göre yanlışlık yapmadan konuşabilirim. İyi ki koloniler çok ve çeşitliydi. Güney Afrikalı bir zengin olarak her topluluğa girme gücünü kendinde bulurdu. Zenci Adası. Çocukken gitmişti oraya. Martılarla kaplı o kayamsı ada kumsanın bir mil kadar açığındaydı. Bir insan başına benzediği için bu ad verilmişti. Zenci dudaklı bir insan başına. Oraya bir ev dikmekte. Nereden akla gelir? Hele kötü havada çekilmez. Ama milyonerler tuhaf olurlar. Köşedeki ihtiyar eğildi. Deniz belli olmaz dedi. ''Hiç olmaz.'' Mr. Blore onu yatıştırırcasına ''Doğru.'' dedi. ''Olmaz.'' İhtiyar iki kere ıçkırdı. Sonra ağlamaktı bir sesle ''Fırtına çıkacak.'' dedi. Mr. Blore ''Yoo.'' dedi. ''Dışarısı güneş içinde.'' ''Dışarısı güneş içinde.'' İhtiyar kızmıştı. ''Birazdan fırtına çıkacak.'' dedi. ''Kokusunu alıyorum.'' ''Belki de haklısın.'' dedi Mr. Blore tatlı bir sesle. Tren istasyonda durunca ihtiyar sendeliyerek kalktı İniyorum Pencereyi çeke dedi Mr. Blore yardım etti ona İhtiyar koridorda durdu Elini ağır ağır kaldırıp şişkin gözlerini kırptı Dua et dedi Dua et Kıyamet günü yaklaştı Koridordan aşağı yuvarlandı Boylu boyunca uzandığı yerden Mr. Blore'a bakarak büyük bir gururla söylendi Sana söylüyorum delikanlı dedi Kıyamet günü çok yaklaştı. Yeniden yerine oturan Mr. Blore kendi kendine bunca az kıyamet gününe benden çok daha yakın diye düşündü. Yanıldığını nereden bilecekti?